فنستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسح الله عمالنا من يهجد الله فلا مفرد له ومن يؤمن فلا هادئ له ونشهد إن لا إله إلا الله مهده لا شريك له ونشهد أنه محمدًا أبه ورسوله أما بعد الله الله لأبوه. إن الله ما عملنا ترى بل نبينه موسى قال الله تعالى أزوجا في كتابه الكريم أو في من الشيطان الرجيم بسم الله كل ما يعبو يكون ربي لدعاة إلى آخرة وكان الله تعالى في آيات فقال وكان ربك مدعوني لكم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 Rabbiniz ne diye değer versin, değer verir mi diye okudum. İkinci okuduğum bölüm soru 60. ayette. Rabbiniz buyuruyor ki, bana dua edin, ben de ona icabet edeyim. Müstekdirlik yaparak, kibirlerlik taslayarak, Rablerine karşı bu adam ibadetten uzak olanlar alçanmış olarak cehenneme gireceklerdir, buyurulur. Muhammed Suresi 7. ayette ise, Ey iman edenler, Allah'a yani Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar, Bu Bugün sık sık yaptığımızı zannettiğimiz halde, iş gibi yapıp gerçek anlamıyla yapmadığımız, yapamadığımız bu aradan bahsedeceğim. Evet. Ee, her an e, bizde kırk defa e, Fatiha Suresi'nde ancak sana ibadet ve kulluk yapıyor ve ancak senden yardım istiyoruz dediğimiz halde yapbimizden hakkıyla yardım istemediğimizi e, hangi dilimizle dilimizde ortaya koyuyoruz. Söz gelimi, insanlar niye psikiyatriste giderler, psikologlara danışırlar? Bir bunalım vardır içlerinde, daha çok psikolojik ruhiyet bunalımlar. Ve söz gelimi, psikolog ne yapar onları dinler sadece. Başka başka da pek bir şey yapmaz, paranızı alır tabi bol bol ve bir daha dinlemek için randevu verir. Mümkün. Pek yapmazlar ama e, en sonunda da bence bir tavsiyede bulundular Daha başka? Daha başka bir şey mi olur? Peki bizim iç dünyamızı değiştirmeye katil midir onlar? Güçleri yeter mi? Şifa vermeye güçleri yeter mi? Bizim karakterimizi yanlışlarımızı düzeltmeye güçleri yeter mi? Ve Rabbimiz'e dua etmiş olsak, O'nunla gerçek anlamda diyaloğa girsek, kendimizi veya çevremizdeki problemleri O'na şikayet etsek, tevekkül ederek, iman ederek O'na viracaat etsek, gerçekten bunu yapsak, iç dünyamız değişir mi? Anormalliklerimiz gider mi? Allah her şeye tadil olup bizim o problemlerimizi çözmeye güç yüksektirir mi, buna davet ediyor mu, gelin bana dua edin de ben sizin ihtiyaçlarınızı gidereyim diyor mu, dediği halde biz ne yapıyoruz? Mümkün namazlardan sonra bilmem ne yapıyorsunuz ama tahmin ediyorum. Hani meşhur hikayedir. İki kör yemek diyorlarmış. Birisi diğerine demiş ki, sarma yaprak sarması yerlerken çiftten çiftler yeme demiş. Sen kör değil misin? Benim çift çift yediğimi nereden biliyorsun? E ben de öyle yapıyorum da demiş. O da de nasıl bu ait etmediğimizi e ben de öyle yapıyorum ya diyerek ifade edeyim. Ezberlediğimiz, kalıplaşmış bazı cümleler var, namazdan sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Ne dediğimizin farkında bile değiliz, ne istediğimizin şuurunda da değiliz. Tekerleme birkaç cümle bir şeyler söylüyoruz ve sonra sonra diyoruz ki, Allah'a haşa iftira atarak, dua ettim de Allah dua'u kabul etmedi. Hadi sen de, nereden dua ettin sen? Sen tekerlemeye bir şeyler söyletelim sadece. Bir dilencinin yalvardığı gibi yalvardır mı? Bir insandan beş on kuruş para almak için nasıl içerisinden gelen, en uygulandırıcı şekilde senin merhametini harekete geçirecek tarzda dileniyor, diliyor bir şeyler, onun kadar bile sabibi olmadı. Allah'a karşı ve çok daha önemli isteklerine rağmen. İster bireysel istekler, ister ümmete ait. Hatta çoğu zaman dua etmekten bile kaçınıyoruz. Hocam dua et bana, e senin yerinde yemek de yiyeyim, olur mu? Senin yerde cennete de gideyim, senin için dua etmek. Kendi duanı ne kadar yaptın? Kendi çabanı ne kadar gerçekleştirdin? Eyvallah birbirimize dua edelim, edelim de kendi görevimizi başkalarının sırtına yüklemeye çalışmayalım. Allah hepimizi önemsiyor, kul olarak değerlendiriyor ve bizi huzuruna davet ediyor, dua ediliyor, Dua ettirin demiyor. Dua etmemiş bir yerimize karşı fazilettir. Ondan bahsetmiyorum. Ama dua bir ibadettir. Nasıl senin yerine bir başkası namaz kılamazsa, namazı sen kılman gerekiyorsa ibadet olarak, duayı da sen yapacaksın. Biraz zahmete katla. Ve dua sadece dille yapılmaz. Kim dedi, dua dille olur biter diye. Fiili dua vardır öncelikle yapılması gereken. Sen evlenmeden yarab bir bana çocuk ver dersen alay etmiş olursun Allah'la. Çocuk istiyorsan evvela evleneceksin. Tarladan buğday bekliyorsan evvela tarlaya kovumu ekeceksin. Bu fiili duadır. Tarlaya bir şey etmeden yarap bir bana ürün ver. Bu, Allah'ın sünnetiyle alay etmektir. Daha önce söylediğimi tekrar edeceğim örneğin. Amerika uçağına biliyorsun, Ya Rabbi beni Mekke'ye ulaştır. Cehenneme doğru gidecek bütün vesilelere yapışıyorsun, Ya Rabbi beni cennete ulaştır. Ve yapılacak şeyleri yapıyoruz Kendimize ait görevleri. Sözlerimiz zulmü engellemek için gayret neler yapılması lazımsa, çocuklarımızı eğitmek için neler yapılması gerekiyorsa, evimizdeki huzur için ne yapılması gerekiyorsa, kalbimizdeki gönlümüzdeki stresleri bunalımları atmak için neler yapılması gerekiyorsa yapmıyoruz. Ya Rabbi bana şunu ver, bana bunu ver. Sanki Allah senin için Kendi görevini yap, gücünü sarfet sonra gücün yetmediği yerde ya Rabbi'yle bu ah budur bu görevini yapmadan kendi görevini Allah'a havale etmesi kendi aceyetinin tembelliğinin farkına bile varmaması başkasına görevi yüklemesi değildir dua dua yapılacakları tümüyle yaptıktan sonra aciziyetini kabul edip Allah'a müracaat etmektir. Allah Resulü ya Rabbi kafirleri kahreyle demekle yetindiyse biz de öyle yapalım. Nasıl mücadele etti, nasıl savaş hazırlıkları yaptı, nasıl kul olarak yapılacakların her, her türlüsünü yerine getirdi, sonra bu ayı ve Allah da öyle ona hmm. netice verdi, başarılar verdi. Evet, bu ayetlerimizi zannetmiyoruz. Gönülden ihlaslı olarak, söz gece kalkıp seccademize gözyaşlarımızla inciler dökerek, gönlümüzü Allah'a yönelterek, en içten bir edad ile Allah'ı yakın kabul ederek dua ettiğimizi zannetmiyoruz. Veya duayı çok az yaptığımızı düşünüyorum. Sadece zor zamanlarda, işimiz düştüğünde halbuki dua bir ibadetti ve her zaman yapılacaktı. Dünyada neticesini almasaktan ibadet olarak ahirette neticesini almak üzere. Dua edin, icabet edeyim diyor Allah. İcabet, acele sizin karşılığını Allah'ın vereceğini beklemek demektir. Cevap verecektir Allah bizim davetimize. Dua davet demektir, Allah'ı yardıma çağırmaktır. Allah da ona nasıl icabet eder? Bir, istediğimiz gibi Allah onu bize nasip eder. İki, mümkün ki istediğimiz bizim başımızın belası olacaktır. İnsan hayırına da dua eder, şerzine de dua eder diyor ayette. Mümkün ki şerrimizi istiyoruz. Kabul olsa sonra Ya Rabbi bunu iptal et diye dua edeceğiz. İyi ki duamı kabul etmedin dediğimiz dualarımız vardır. İkincisi, Allah daha hayırlısını vermek üzere o duayı kabul etmez. Üçüncüsü, duayı ahirette kabul edecektir. Bir ibadet olarak, bir ecir olarak. Mutlaka icabet edecektir ama. Kul acele etmediği müddetçe. Acele ben dua ettim de Allah duamı kabul etmedi demektir. Yani bir şey hayırlı olarak neticelenmesi bazen zamanla alakalıdır. Dolayısıyla duamızın netice beklemesi öyle olmalı. Duamız olmasa Allah bize değer de vermiyor. Duamız neyse ne kadarsa nasılsa Allah'ın bize verdiği, vereceği değer de o orandadır. Kurgan Suresi bunu gösteriyor. Ne kadar kıymetliyiz Rabbimizin huzurunda? Duamızdaki samimiyet kadar, içtenlik kadar. Namaz da zaten dua değil midir? Hayatımız aslında bir dua olmalı. Dua insanın halini Allah'a arz etmesi, ona niyazda bulunması, Rabbine yönelip onunla diyalog kurmasıdır. İnsanın kibirlenme ve istinadan vazgeçip Allah'ın mutlak kudretini, adaletini, merhametini kavramasından doğan bir boyun eğimidir. O, insanın kendi ihmallerini ikmal eden bir ikmal kapısı değildir. Kur'an'daki dua örneklerinin büyük bir bölümünün dünyevi ve menfaatlerden ziyade barışlanma, hidayet ve Allah yolunda yardım isteyen niteliğinde olması işte bu anlattığımız hususları destekler. Yani insan kendi sorumluluğunu bütünüyle yerine getirdikten sonra karşısına çıkabilecek engellerin aşılması için Allah'tan yardım ister. Kişinin kulağı bir sihir tekniği gibi algılamaması ve uygulamaması gerekir. Zaten sihir bir aldatmadan, kandırmacadan başka bir şey de değildir. Evet, dua ederken bazı kurallara da uymak gerekir. Bunlardan en önemlisi, dua eden kimsenin Allah'a buşlu içinde yalvarması, aynı zamanda edepli, istekli ve ümitli olmasıdır. Ayrıca insan duayı duyarlı bir kalple yapmalı, isteğini sade ve kesin bir dinle eritmelidir. Dua'nın kabulü için acele etmemelidir. Evet, Kur'an'da bize örnek olarak gösterilen peygamber duaları veya Allah'ın öğrettiği bazı dualar vardır. Mesela onlardan, en kapsamlılardan birisi, hepimizin bildiği şu duadır. Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve fina azrafen Rabbim dünyada da güzellikler var, ahirette de güzellikler, haseneler var. Bizi cehennem azabından, akış azabından koru demektir. Yine Peygamberimizin öğrettiği duallardan birini bilmiyorsanız öğrenmiş olursunuz. Sık sık yapabilirsiniz, kapsamlı bir duadır. ''Ya Rabbi, Peygamberimizin senden istediği hayırların tümünü bana da vermeni ister. Peygamberimizin sığındığı şeylerin tümünden yine sana sığınırım.'' Demek kapsamlı güzel bir dua olarak tavsiye edilir. Kur'an'da dua edene Allah'ın karşılık derece indirilir. Ve buna İnanarak dua etmemiz gerekir. Yani kabul edileceğini kimi de önemsemeden, dua etmek, kişinin kendisini kandırmasıdır. Dua için gerekli şartlar, tekrar edeyim, fiili dua ile yapılması gerekenleri yerine getirmektir. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmeden, sebeplere yakışmadan yap ve vurduğa Allah'ı hizmetçi yerine koymak ve sünnetullah'ı yok saymak, görmemek demektir. Doğayı sorumluluktan kaçan, tembel, aciz içinde olan insanların ellerinden olmak, sorumluluğun bilincinde olan emir insanların ellerine vermek. O zaman ancak dua bir anlam ve aksiyon kazanır. İnsanlara hakkı öğretiyor, onları ikna etmeye çalışıyor, gerektiğinde mücadele edip bütün gayretini sarf ettikten sonra e, kafirlerin helakı için e, mücadele ettikten sonra Allah'a dua etmek mümkün ki dualarımızın kabul edilmesi için önemli şartlar arasındadır. Dualar kabul olmuyorsa, Allah Rasulünün bir hadisini hatırlamak gerekiyor. Kişi ellerini açar, mahzun bir şekilde Allah'ım dualarımı kabul et, şunu ver, bunu istiyorum der. Halbuki yediği haram, giydiği haram, e, haramlardan kaçınmaz, bunun duası nasıl kabul edilsin der. Dolayısıyla e, dualarımızın kabul edilmesi için önce e, Allah'a yakın olmamız, haramlardan uzak bir hayat yaşamamız gerekir. Bunun yanında, hadislerden çıkarttığımız ölçülere göre, mazlumun duası, misafirin duası, Babanın evladına karşı duası e, e, ne olur? Kabul edilmeye daha yakın olur. Yine, bir, yine başka bir bükmün için duası e, yine kabul edilen dualardandır. İftar zamanı yapılan dualar, zulme uğradığı zaman bir Müslümanın duası ve adil imam varsa dünyada onun duası kabul edilir. İslam'ın tamamını, bir kısmını veya bir hükmünü inkar eden veya hafife alan, alaya alan kimseler Müslüman sayılmayacaklarından onlara hayatlarında Allah razı olsun gibi dua türünden şeyler söylenmez. Bazen alışkanlık yapmış Müslümanlar, herhangi bir kimse bir iyilik yaptığında hemen Allah razı olsun diyor. Böyle bir dua bazen insana büyük bir günah olarak yazılır. Karşısındaki Allah'ın razı olmayacağı bir inanç sahibi bilse ona Allah razı olsun denilmez. Mümin olması lazım ki öyle desin. Veya bir ölü işte Facebook'ta vesaire de falan kimse öldü deniyor onunla ilgili Allah rahmet eylesin diye hemen herkes yazıyı konduruyor. Dur bakalım kimmiş o ölen? Allah'ın rahmet etmeyeceği e, İslam dışı üzere bir yaşayış içindeyip öldüyse nasıl Allah rahmet eylesin dersin. Dolayısıyla bu tür dualar fasilet yerine insana geballer taşır. Yine cenaze namazı da bir duadır. E, mümin olarak öldüğünü bilmediğimiz kimselerin cenaze namazını kılmak da Kur'an'ın yasakladığı, ciddi bir vebandır, günahtır. Ona mağfiret bilenmez. Allah Resulüne bile öyle kimselerin, münafıkların cenazelerine namazı bulmak denilmiştir. Evet, sevgili kardeşler, Allah için yaptığımız ibadetlere, dualara önce kendimiz puan verelim kendimizin e, önemsemediği, ciddiye almadığı, e, gönülden geldiğine dair şahitlik yapmadığımız bu dua fokus puanlık bir dua demediğimiz bir duanın e, e, yapılmaması bazen yapılmasından daha iyidir. E, yani samimiyetimizi, ihlasımızı, gönülden gelen duygularımızı katmadan yaptığımız Allah'a karşı fiillerimizden de sorumlu olabiliriz. Dua'nın Allah'a hiçbir faydası yok. Niye Allah ısrarla dua etmemizi emrediyor? Çünkü bize lazım. Allah bizi sevdiği için, bizim Tedavi etmek istediği için, bizi düzeltmek istediği için, bizim Allah'a ihtiyacımızı karşılamak için, vesile edinmemiz için, dua ederek moral kazanmak, enerji depolamak, gücümüzün yetmediği yerde Allah'ın yardımını talep etmek bize lazım olduğu için Allah mıslarla dua etmemizi emrediyor. Öyleyse bunları hem ibadet bilinci ile hem de dünyamızı daha güzelleştirmek, Allah'a daha yakınlaşmak, aksiyetimizi Allah karşısında itiraf edip, gücümüzün yetmediği yerde Allah'ı yardıma davet etmek bize lazım olduğu için dua ediyoruz. Duanın hakkını verelim ve duamız olmasa bir işe yaramayacağımızı tekrar biz de değerlendirelim. Rabbim dua etmesini hakkıyla bilen, ne konuda nasıl dua edeceğini değerlendiren, önce kendimiz, ailemiz, meslemiz, mazlum insanlar ve dünya Müslümanları için hakkıyla gerçek anlamda dua eden Allah'ın razı olduğu kullarından eylesin. الا ان احسن الناس قولا و ابلغ عن نظام كلام الله المكتوب عزيزا علينا كما قالوا في تواضعه و تواجده في كلام استنادا الى القران قسمه الله راسخا